Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sallu ala rasulina muhammed Sallu ala tabibi gulubina muhammed Sallu ala şefi'i dünubina muhammed Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhallezine amenu İncaikum fasikum bin nebe'in Fetebeyyenu sadakallahu azim Bismillahirrahmanirrahim Değerli kardeşlerim internet son yıllarda hayatımızın en vazgeçilmez olaylarından birisi haline geldi. Kuşkusuz ki Müslümanlar her bir olayda olduğu gibi internetin kullanımında da sosyal paylaşım siteleri denen yerleri kullanırken de mümin olduğunu hatırlamak onlara göre hareket etmek zorundadır. Değerli kardeşlerim, tabii ki interneti kullanmak caiz midir, değil midir diye bir soru sorma lüksümüz yok. Bu soru teknolojiyi kullanmak caiz midir, değil midir? Teknoloji yararlı mıdır, zararlı mıdır anlamına gelir. Tabii ki faydamıza olan, dinimize hizmet eden, dünya ve ahiret işlerimizi kolaylaştıran Allah'a isyandan uzaklaştıracak her şeyi kullanabiliriz. Ama Allah'a isyana sebep olan günah işlememize, isyana düşmemize neden olacak her şeyden de uzak dururuz. Geçen on yıllarda televizyon musibeti ortaya çıktığı zaman Müslüman aileler kendilerini televizyondan korudu. Aman aman. Bu çok tehlikeli bir alet. Ailemizi bozar, uzak duralım dedi, diyebildi. Televizyonu sokmadı evine. Böylece de televizyonun şerrinden kurtuldu. Ama bugün öyle bir noktadayız ki istesek de istemesek de internet vasıtasıyla her eve, her evin en ücra köşesine kadar... Televizyonda girdi, radyoda girdi, gazete de girdi, filmlerde girdi, bilmem kliplerde girdi. Aklınıza ne gelirse her şey girdi. Onun için bugün Müslümanlar olarak bu noktada çok daha dikkatli olmak durumundayız. Hani dünyanın ünlü Yahudi zenginlerinden birisinin şöyle bir sözü var: Bana sermayenin kontrolünü ver. Ülkenin kontrolünün kimde olduğu önemli değil diyor. Bu aynı zamanda medya içinde söyleniyor. Bir ülkenin medyasını kontrol altında tut, gerisi hiç önemli değil. İşte bugün de medyanın temeli internet olmuş durumda. İnternet üzerinden her şeye hükmedilir değerli kardeşlerim. Bugün öyle bir noktadayız ki, köydeki 8 yaşındaki çocuk, yorgan altında parmağına dünyayı doluyor. Böyle bir manzara ile karşı karşıyayız. Bunu bir durum tespiti açısından ifade etmek durumundayız. Tabii ki bunların dışında bugün öyle bir dünyayla karşı karşıyayız ki Türkiye'de 35 milyon tane Facebook kullanıcısı var. Bugün Türkiye'de ailelerin Evlerin %70 %69'u her gün internete gidiyor. Bugün milyonlarca insan günde birkaç saat zamanını internet başında geçiriyor. Bugün artık internet kullanımı ile birlikte yeni bir insan tipiyle karşı karşıyayız. Hani eskiden derlerdi ki eskiden derlerdi ki akşam yatmadan önce 3 ihlas bir fatiha okuyat. 3 kulhu bela bir elham okunur yeterdi insanlar. F sabahta besmele çekerek kalkardı. Bugün ama şöyle bir dünyayla karşı karşıyayız. Evinde en son yatacağı zaman insanlar mail kutularını, sosyal paylaşım sitelerini internette aşina olduğu herhangi bir Yere takip ediyor. Yatarken yaptığı en son iş internete girmek. Sabah uyanır uyanmaz, kalkıp abdest alacak, namaz kılacak, ilk yaptığı iş internete girmek. Daha da ötesi var, daha da fenası var. Gecenin bir yarısı aniden yatağından fırlayan bir adamın ya bu ihtiyacı gelmiştir, ya susazmıştır ya da gecenin bir yarısı insanlar internete giriyor. Böyle bir psikopat, psikolojik vaka olan bir toplumla karşı karşıyayız. Böyle olduğu için de bizler müminler olarak bunların faydasını, zararını, nelerden sakınmamız, nelere dikkat etmemiz gerektiğini çok iyi bilmek durumundayız. Değerli kardeşlerim, tabii ki büyük faydaları var. İnternet bugün hayata öyle bir noktadan girmiş ki internetsiz bir şey düşünmek adeta mümkün değil. Faturaları yatırırken, herhangi bir noktada bilgi alırken, haber okumak için aklınıza ne gelirse alışveriş için her yerde bir şekilde internet var ama Müslüman insan zehirden de, zehirden de ilaç üreten insandır. En tehlikeli şeyi bile yaralı hale getirmelidir. Nasıl ki bir silah kötü insanın elinde kötü İyi insanın elinde iyiyse, işte internette iyilerin elinde olduğu zaman iyidir. Kötülerin elinde olduğu zaman kötüdür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Siz onlara karşı gücünüz yetti her türlü silahla donanın, her türlü hazırlığı, teçhizatı, yapın döşenin buyuruyor Allah Teala işte bugün internette böyle bir silah pozisyonundadır Tabii ki internetin hayatımıza kattığı pek çok olumsuz yönler de var 2009 yılında yapılan bir araştırmada boşanma dilekçesi veren her 6 aileden birinin dilekçesinde facebook tabiri geçiyor boşanma sebebi bir şekilde internetteki o sosyal paylaşım siteleri. tabii ki burada internet ve paylaşım sitelerini birbirinden ayrı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Ama bilelim ki zararların hepsine kökten karşı olmamız, karşı durmamız gerekiyor. İnternet bugün öyle bir pozisyon ortaya çıkardı ki bugün iyi bir Müslüman... Tek başına odasında kaldığında kimsenin görmediği esnada ne yaptığını yapabilen insan değil. Eskiden iyi bir Müslüman tipi buydu. Tek başına kaldığında Allah'tan korkan, tek iken iş yapan insandı. Bugün iyi Müslüman internette baş başa kaldığında Allah'ı hatırlayıp hatırlayamayan insan haline geldi. Bugün internet Aile mahremiyetini maalesef tamamen yok etti. Bugün aileler hanımlarını çevresindeki herkesten kıskanırken bir bakıyorsunuz, en mazbut, en dindar aile bile hanımıyla, affedersiniz, özel halini evde beraber oturmuş yemek yiyorlar, ev kıyafetiyle hanımının fotoğraflarını paylaşıyor. Herkesten de orada beğen tuşunu tıklamasını bekliyor. Değerli kardeşlerim bu asla bir Müslümana yakışmaz. Düşünün ki birinizin kız kardeşinin ya da hanımının vesikalık fotoğrafı bir komşu yabancı erkeğin cebinden çıktığında ne düşünürsünüz Allah aşkına? Herhalde onu gördüğü anda insan boğazına yapışmayı düşünür. Bugün internette hanımının, eşinin, kız kardeşinin, aile efradının... Fotoğrafını paylaşanlar bilsinler ki sadece bir komşu erkeğin cebinde değil, milyonlarca, yüz milyonlarca insanın cebinde o mahrem bildiği eşinin yakınının fotoğrafını paylaşıyor. Böyle bir dünyayla karşı karşıyayız. Onun için kesinlikle aile hayatına yönelik, mahremiyet içeren herhangi bir fotoğraf paylaşılmamalıdır. Yine insanlar tatlı yapmış, künefe yapmış, bilmem helva yapmış, güzel bir yemek yiyor. Bulan var, bulamayan var. Bulanın da bulmayanın da göz hakkı var, nazar var. Kesinlikle bu tür halleri paylaşmak değerli kardeşlerim son derece yanlış. Bunların dışında İnternet dünyası ile beraber artık dedikoducu bir toplum haline geldik. Dinimizde gıybet haramdır. Haset, dedikodu, iftira atmak bunların hepsi yalandır. Siz bir insanla ikili konuşup da birisinin gıybetini ederken, internette yüz milyonlarla paylaşılan bir gıybet. Yüz milyonlara atılan iftiralar maalesef yaygın. Onun içinde bulduğumuz herhangi bir haberi paylaşmak, onu doğru kabul etmek asla doğru değildir. Her türlü yalan olabilir. Bugün bildiğiniz gibi dinimizde bir münafık tiplemesi vardır. Nedir münafık? Münafık demek iki yüzlü adam demek. İçeride başka, dışarıda başka. Çarşıda başka, evde başka falan yerlerde başka, filanca yerlerde başka. İki yüzlü adam. Peki internette kaç yüzlü insanlar? 20 yüzlü, 40 yüzlü dolu fake hesapları başka değişik değişik hesaplarla insanlar kimsenin tanımadığı, bilmediği maskelerle, yüzlerle insanların karşına çıkıyor. Gizli kamera görüntülerini mahrem, düpedüz röntgencilik tabir edilecek o paylaşımlar maalesef paylaşıyor değerli kardeşlerim. Bunlar asla bir Müslüman'ın kabul edebileceği şeyler değildir. Ve bir başka önemli hastalık da riyakarlık, gösteriş hastalığı. He mübarek, ibadet işliyor isen, hayırlı bir hizmetin var ise, güzel bir şey yapmışsan, sevabını Allah'tan um. Böyle kendini iyi göstermek için, riyakarlık yapabilmek için bu ortam iyi bir ortam değildir. Bir insanın riyakâr olması, gösteriş sahibi olması kazandığı tüm sevapların gitmesi için yeterlidir. Onun için de internet kullanıcılarının dikkat edeceği bir başka husus da gösteriş sayılabilecek yönlerini indirmesi değerli kardeşlerim, gösterişten uzak durmaya çalışması. Tabii ki internetin pek çok zararı var dedik ki bu zararları telafi ettiğimiz takdirde iyi taraflarını, güzel yönlerini kullanırsak internet güzel bir şey haline gelir. Mesela internet İslami bilgilere rahatça ulaşabileceğimiz bir kaynak. Herhangi bir bilgiye rahat ulaşılabilir. İnternet yer kaplamayan mini bir kütüphanedir. İnternet helal ticaretin yapılabileceği kolay bir imkandır İnternet insanlara kolaylıkla dinimizi tebliğ edebileceğimiz davet aracı olarak kullanabileceğimiz güzel bir imkandır bugün evinin önünden geçmediğiniz ailelerin ta evinin en ücra noktasına kadar internet üzerinden girersiniz ...bir bilgi paylaşmanız gerekiyor... ...insanları hakka çağırmanız... ...tebliğ etmeniz gerekiyor... ...en iyi fırsat internettir... ...ne zaman? Bu imkanı iyi kullandığımız zaman... ...ne zaman kötü oluyor? Aileler perişan olduğu zaman... ...dorandırıcılık türü... ...aldatmacı... ...her türlü hilelerin... ...desiselerin, sahtekarlığın yapıldığı... ...bir alan haline geldiği zaman... ...o zaman internet en zararlı bir şey haline geliyor. Bakın bugün internet insanların en büyük zararlarından bir başkası da değerli kardeşlerim vakit israfı oluşudur. İnternete herhangi bir bilgi araştırmak üzere giren bir adam bir anda bilgi çöplüğünde kaybolur. Bir konu araştırırken çok fazla bilgi karşısına çıkacağı için bir kere bilgi çöplüğünün içerisinde. İkincisi Evde ev hazırlarken evdeki çocuk birden bakmış ki kumar sitelerinin ta ortasında bugün devlet eliyle kumar oynanan bir ülkede kumarına kumar idaresine milli verilen milli ünvanı verilen bir ülkede maalesef internetin her noktasında da böyle kumarlar çocukların beynini bozar. Onun için değerli kardeşlerim. Evlerde kullanımlarda dikkat edilecek bir hususta çocukların kullanacağı internete bu açıdan müdahale etmektir. Tabii ki internetin bir başka zararlı olduğu alan ise insanları robot haline getirmesidir. İnsan düşünen, yürüyen, konuşan sosyal ihtiyaçları da olan bir varlıktır. Ama bugün... Saatlerce internette insanlar meşgul olunca Öyle bir robot haline geliyor Öyle asosyalleşiyorlar ki Ne yaptıklarını kendileri bilmiyor Soru sorsan düzgün cevap Veremiyor Konuşması bir türlü Cevap vermesi başka türlü Eve geliyorsunuz Bir odada dört kişi Dört tane adam Dördünün elinde dört cep telefonu Dördü ayrı dünyada Dördünün de birbirinden zerre kadar haberi yok. Dört, dört tane insan ama biri şarkta biri kartta, biri Yemen'de biri yanında biri canında. Geçenlerde bir karikatür vardı. Evin genci, eve gelmiş elektrikler kesik. Bugün diyor tamirat vardı. Tamirat olduğu için elektrikler kesilmişti bakım varmış trafolara 4 saat elektrik kesikti kesik olunca diyor evdekilerle konuşmak zorunda kaldık baktım diyor iyi kişilermiş artık insanlar ailelerinden o kadar uzaklaşmış ki kendi aile bireylerini bile iyi kişilermiş diye görüyor ve değerli kardeşlerim burası öyle bir bilgi çöplüğü öyle bir çöplük alan haline geldi ki birisinin 3 yıl önce paylaştığı bir tane paylaşım, birisi tesadüfen bugün görüyor, tıklıyor, paylaşıyor, altına yorum yazıyor. Hurra, sazan gibi herkes de peşinden dalıyor. Bunların hepsi yaşanıyor. Böyle bir ortamda bir Müslüman asla vakit kaybedemez. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, اِنَّ Allah la yuhibbul الْمُسْرِفِينَ Allah israf edenleri sevmez. Bir insanın Hayatında israf edeceği en büyük nimet Vaktidir Vaktinden daha önemli başka bir nimet yoktur Suyun israfında Ekmeğin israfında Üzülen insan Saati ömrü gittiği zaman Hiç umursamıyor bile Halbuki hayatta Telafi edilemeyecek tek nimet Vakittir Vakit Allah'ın insanlara Verdiği en büyük nimetten Birisidir onun için de bu nimete iyi sahip çıkmak, bu vakit israfına neden olacak herhangi bir işten uzak durmak gerekir. Müslüman insan boş işlerle uğraşan insan değildir. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰغْوِ O müminler ki boş işlerden uzak dururlar. Öyle işe yaramayan boş şeylerle uğraşmazlar diyor Allah Teala. Allah'ın tanımladığı bu mümin sıfatına giren bir insan da herhalde boş boş vakitlerini, saniyelerini başka yerde geçirmez. Sağlıkla ilgili de etkiler var. Gözme bo Görme bozukluğuna, bel fıtığına, depresyona, eklem romatizmalarına neden oluyor. Bunların hepsi bir yana ama en önemlisi bir insanın inancından taviz verebiliyor olması, dinine hakaret edilen sitelere gidiyor, onu onaylıyor, seyrediyor olması ve boşça, hoşça vakit kaybede geçirdiğini zannederek, boşça vakit geçiriyorsa bu insan sorumluluk altında olan insandır değerli kardeşlerim. Tabii ki internette maruz kalınan en önemli şeylerden birisi de İnsanın o dünyaya girmesiyle beraber gerçek gündemlerinden uzak kalması. Bakın bugün orada öylesine tartışma ortamları oluyor ki hiç insanları ilgilendirmeyen konularda birisi yere ortaya bir olta atıyor. İnsanlar da balıklama atlıyor, onun peşinde gidiyor. Halbuki bizim çok daha önemli konularımız, çok daha önemli problemlerimiz olmalı. Ama oradaki gizli bir el dünyamızı yönlendiriyor ve bizler de onun peşinde gitmek zorunda kalıyoruz değerli kardeşlerim. Onun için mümin insan bu tür oyunlara karşı uyanık olan bir yılanın deliğinden iki defa sokulmayan insandır. Ve tabii ki bir mümin ne kadar Kur'an okudun hiç ne kadar zamandır şu kadar zamandır eline hiç Kur'an almamış. Ama internet her gün giriyor, her an giriyor. Böyle Müslüman olmaz. Gazete her gün okudun. Spor sayfasını merak ettin. Haber seyrettin, haber dinledin. Ama Allah için ahireti hatırlatacak. Ne Allah'ı anacak bir iş yaptın ne de faydalı bir kitap okudun ya da bir Kur'an okudun. İşte değerli kardeşlerim bu bizim karşı karşıya kaldığımız en önemli problemler. İşte onun için diyoruz ki mümin insan mümin insan yeryüzündeki tüm nimetlerin Allah'ın kendisine bahşettiği birer lütuf olduğunu bilir. Her şey bir nimettir. Allah Teala o nimeti lütfetmiştir. Bunun karşılığında nimet olduğu için şükreder, şükretmesini bilir. Şükür eder nimete karşı. İkinci olarak Nîmete şükrettiği gibi her nimetin bir emanet olduğunu bilir. Emanete uygun şekilde davranır. Ve değerli kardeşlerim üçüncü olarak da bilir ki, ahirette hesap var. Melekler, وَلَدَيْهِ رَقِيبٌ عَت۪يدٌ Her an gözetimdedir. Sen çarşıdayken ben gözetliyorum, alışverişini gözetliyorum, Ha internete girdiysen buyur rahat ol demez melekler insanlara. İnternette de nereye girdiysen gizli programla senin girdiğin her yeri onlar kayıt altına alır. İnternette ne yaptığını görür ve ondan da hesaba çekerler. Onun için Müslüman insan her şeyden hesaba çekileceğini bilen insandır. Buna göre davranır ve değerli kardeşlerim Müslüman insan... Yaptığı herhangi bir mübah iş kendisini sorumluluklarından, farz ibadetlerinden erteletmez. Yaptığı herhangi bir işten dolayı internete gireceğim 10 dakika şunu yapacağım diye her namazını ihmal etmişse ya da hanım kocasına karşı görevleri ihmal etmişse ya da bey yapması gerekenleri yapmamış ise o zaman doğru bir davranış içerisinde olmuş sayılmaz değerli kardeşlerin onun içinde internete giren bir insanın internet dini ve insani görevlerini hiçbir şekilde aksatmamalıdır. Buna engel olmayacak şekilde kullanmalıdır ve bilmelidir ki internet fıkı denen hadise hayatın ta kendisidir. Bir insanın hayatında normal hayatında neler helal ise İnternette de onlar helaldir. Bir insanın normal hayatında neler haram ise orada o da haramdır. İnternete girdiği süre içerisinde bazı şeyler kendisine mübah olmaz. Onun içinde bunu böyle düşünerek tabii ki böyle düşünerek hareket eder. Bunun dışında başta okuduğumuz ayet-i de Allah Teala'nın buyurduğu gibi size bir fasık bir haber getirdiği zaman onu araştırın mümin orada gördüğü her bilgiye balıklama atlamaz her bilgiyi doğruymuş kabul etmez aldığı bilgiyi haberi araştırır ondan sonra inanır Tabii ki internetin hayatımıza bu bahsettiğim bireysel tarzda zararlarının dışında maalesef İslami açıdan da faydalarının yanı sıra zararları da dokandı neler dokandı pek çok Nevzuhur alim türedi sözüm ona. Adam bir tane söz bulmuş, nereden bulduğunu da bilmiyor. Hemen Hazreti Ali dedi ki, Mevlana diyor ki, kim dedi sana, hani kaynağı nereden buldu? Yok. Bunların hiçbirisini bilmiyor. Hemen felanca zat dedi ki, Halbuki değerli kardeşlerim, İslam'ın kültür ve medeniyet haritasında en önemli yapısı, kaynaklarının sağlam oluşudur. Kur'an-ı Kerim ayetleri sağlam olduğu gibi hadisler ve dini bilgiye ait tüm bilgilerin kaynakları sağlamdır. Herhangi bir müçtehit bir konuda fetva verirken muhakkak bir kaynak bulmuştur. Falan sahabe böyle dedi. Falan tabiin hazretlerinin böyle yaptığını gördüm, duydum. Filanca ...zat böyle yorumlamış... ...bunun üzerine gittim diye kaynak gösterir... ...ama buradaki bilgiler de yok... ...salla... ...nasıl sallarsın salla... ...çünkü karşılarında... ...atlayacak adamlar var... ...ne yazarsan git... ...ve maalesef... ...bir de uydurma ibadetler... ...ibadet yöntemleri ortaya çıkarıyorlar... ...geçen gün bir yerde de anlattım bunu... ...bir ibadet... ...efendim diyor... ...Ramazanın son cuması... ...kim öğlenle ikindi arası... Dört rekat namaz kılarsa 400 yıllık günahına kefaret olur diyor. Yok kardeşlerim böyle bir şey. Ve hemen altına da yorum getiriyor. Bir adam 400 yıl yaşaması mümkün değil. 4 yıl yaşayamayacağına göre yaşasın 80 yıl. 90, yıl, 100 yıl yaşasın. E kalanları ne olacak? 400 yıllık günahı kefaret olursa diyor ki eşinin, çocuklarının veya sevdiklerinin de günahı affolunur. Yani öyle bir mahsuplaşma yöntemi yapıyor ki karşısında sanki vergi dairesi var. SSK borçlarıyla bilmem nereden gelecek bu KDV alacaklarının hesaplaşmasını yapıyor. Ne oluyor? Efendim kendi günahı affedilmiş de kalanlarını da onların hesabından düşürüyor. Böyle tamamen dinimize hakaret sayılacak kesinlikle uydurma şeyler en büyük yanlışlardır. Bunlardan da kesinlikle uzak durmamamız gerekir değerli kardeşlerim. Onun için sözümüzlerimizi toparlarken diyoruz ki mümin insan hayatı boyunca ölçülü davranan insandır. Her şeyde ölçülü olduğu gibi internetin kullanımında da ölçüdür. Mümin insan haramlardan her zaman uzak durduğu gibi internet kullanırken de haramdan uzak durur. Mü'min insan boş sözlerden, yalanlardan, haramlardan, günahlardan sakındığı gibi bu ortamda da karşılaşacağı her türlü günahlardan, haramlardan sakınır ve ilahi mesajı ulaştırma noktasında yapacağı her türlü hizmeti de yapma gayreti içerisinde olur. İşte mü'min şartlarına uygun olarak interneti kullandığı takdirde bu internet, mübah bir internettir. Aksi takdirde kendisi için bir vebal, sorumluluk getiren bir icraat olarak kıyamet günü karşında olacaktır. Allah hepimizi sıratı müstakim üzerine daim eylesin. Ayağımızı hakta sabit kılsın. Yaptığımız her icraatı, aldığımız her nefesi, Attığımız her adımı rızasına uygun eylesin. Velhamdül iddâhi rabbil âlemîn.